Bismillahirrahmanirrahim İnşallah bu konumuz Müzzemiz Suresinin son kısımları allah Teala bizlere burada önce kıyametten küçük bir örnek görüyor ve Mevlamış şöyle buyuruyor Es-i Zibillah Bismillahirrahmanirrahim Yevme terjüful erdı ve cibalü ilahır. Yevme kıyamet günü o günü terjüful erıldı ve cibalı. Yer ve dağlar muazzam sarsılacaklar. Yani korkun bir deprem olacak ki o depremin ölçüsü hiçbir şeye sığmaz. Ve kâhin gibalı kesiben ve ve o kıyamet hengamında o anda dağlar yerinden kopup öyle parçalanır ki dağlar sanki incecik kum yığını gibi olacaklar. Ve hilâ ondan sonra da akıp dalacaklar toz duman gibi olacaklar. Kur'an-ı Kerim'de kıyametin Değişik değişik safaları aşama aşama bildiriliyor. Burada bize Mevlam yalnız bu örneği veriyor. Yani kıyamet olayı öyle olacak ki yeryüzü dağlar yerinden kopacak, birbirine çarparak paramparça olacaklar, incici, kum, toz, duman gibi önce yığılacaklar, ondan sonra dağılıp gidecekler. İşte tabii o güne kimsenin ne verer ne bir şey erer. Allah tabi bizlere böyle kısaca bu öne sonra Melam bize şöyle buyuruyor: İnna ersenna ilev küm resüülen buyuruyor. İnna berabir burada buyuruyor kesinlik ile sizlere Resul peygamber gönderdim. Allah sana buyuruyor. <gülüyor> Tabii Kur'an-ı Kerim'in ilk kitabı o günkü Mekke müşriklerine. Onlar, o günkü Mekke müşrikleri peygamberimize direnince, iman etmeyince, put sürünmeye kalkışınca Allah tamir öyle buyurdu sizlere Resul peygamber gönderdim. Şahiden aleyhüküm üzerinize kıyamet gününde şahitlik yapmak üzere Mevlam buyurdu. <gülüyor> yani bir peygamber gönderildiği zaman o dönemi insanları o peygamberi nasıl karşıladılar? Direniş mi gösterdiler? Ona karşı hatta saldırıya mı geçtiler? Yoksa onun peygamberliğini kabullendiler mi? İşte mahşer gününde, hesap gününde, her bir peygamber ümmet üzerine şahit olacak. Kema Ersel'le illa firavuna rüsula Allah bize bir de şöyle örnek görüyor firavuna da ve tabi dolayısıyla firavunun kavmine de rüsul peygamber gönderdiğimiz gibi Mevla buyuruyor yine Mevla Kone Kerim'in başkalarına buyuruyor yeryüzünde hiçbir toplum kalmamış ki Onlara bir peygamber gönderilmiş olmasın. Bunun için peygamberin sayısı kesin olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiyor. Çok fazla olduğu için bunlar. Bize Mevlam böyle buyuruyor. avına ve onun kavmine de peygamber gönderimiz gibi size peygamber gönderdik Mevlam buyuruyor. Feasa Firavunur Resûle Şura'nın onlara gönderen peygambere Haz-ı Musa Harun Aleyhisselam'a asi oldu bir senet tahama. Peygamberlerin görevi gerçekten çok çok ama aşırı zor peygamberlerin görevleri. Canları sıkıldığı zaman bunaldıkları zaman bir kenara çekilip oturamaz peygamberler. Ne kadar daralsalar, sıkısalar, bunalsalar, insanlardan ümmetlerinden onlara ne kadar hakare saldırı olsa da, onlar bütün bunlara gözeyecekler, yılmadan, usamadan insanları Allah'a da etmekte mükellefler. Hem de kimleri öyle iyi insanları seçmek yok insanların en aşağısına bile, Ebu Cehil, Nemud, Kram gibi, Şeddat gibi, insanların en azgınlarında imanı davetle peygamberlerin her biri görevli. İşte Allah Teala Musa emir verdi. Es-Senebillah İzheb ila firavne innehü teba' Ya Musa Musa Aleyhisselam'a Peygamber verildiği zaman ona Mevlam emir verdi. Ya Musa Firavun'a git onu imana davet eyle. O şu anda tuğ yanda azınlıkta. As-ı Musa aleyhisselam yanında ahur olmak üzere geldiler. Tabi ki imana gelmedi. Allah Teala buyuruyor. Fe hu ve biila. Peki sonu ne oldu? Tabi Allah isteden bir kişinin sonu hiç kuşkusuz tabi kötü olacak. Mevlam buyuruyor. İşte o firanın sonunda öyle bir yakaladı ki ve bila Şu şiddetli olarak onu azabımıza yakalayıp verdi. Mevlam buyuruyor. Burada bize Mevlam Firavun'un önce peygambere Musa'ya isyan ettiğini, ona karşı geldiğini, haşa ben de tanrıyım, ilahım, rabbim dediğini Mevlam bize bildiriyor. Ve ondan sonra bize Mevlam burada bildiriyor o Firavun'un nasıl helak olduğunu Mevlam bize bildiriyor. Şimdi inşallah buradan biraz daha içeriye girelim inşallah, ayrıntıya girelim. Bu konu Kur'an-ı Kerim'in değişik surelerinde geçiyor. Şimdi ise burada inşallah Kur'an'daki bulunan ara suresinden inşallah birkaç kelime inşallah açıklayayım bu konuda. Musa Aleyhisselam Hazretleri hemen tabi bir günde olmadı bu iş. Musa Aleyhisselam Hazretleri peygamber olarak Medyen'den dönüp fren e, davet etti imana gelmeyince tabi günlerce aylarca, yıllarca bir mücadele oldu sonunda Mevla buyurdu Musa Aleyhisselam'a ya Musa sana iman eden beni Sahili al oradan çık gece Mevla buyurdu Hazır Musa haber verdi Benis Bunlar gizlice birbirine haberleştiler ve gece yarısı Mısır'a çıklara bunlar kızı Deniz'e doğru yürümeye başladılar. Sonra Şirav'ın buna haber aldı. onların çıktıklarını işte Mevlam Şura buyuruyor bir sene. Şur'a ayet altmışta فَاَتْبَعُهُمْ مُشْرِك۪ينَ Müşrikin, işrak vaktinde yani güneş doldurtan ve güneş ışıklarını yeryüzüne saçma başladığı zaman, Şürav'un ordusuyla beraber onlara yetişmek üzere oldu. فَلَمَّا تَرَاَىٰلْ جَمْعَانِ iki toplu birbirini gördükleri zaman, İki toplumun biri Has-ı Musa ve ben İsa'il, diğeri de Firavun ve ordusu. Bunlar uzaktan birbirini gördüler. Tabi Firavun, ordusu has Musa'yı yakaladık diye onlar seviniyorlar. Hızla gelmeye yetişmeye çalışıyorlar. Musa ve kavmi de Firavun'u tabi karşıdan gördüler ve bunlarda da bir korku başladı Kale Eshabı Musa has Musa'nın Eshabı dedi ki kavmi İnnâ lemüdürekûn Ya Musa Bunlar bize ulaşmak üzere yetişikleri bunlar Firavunun en aşağı 700 bin askeriyle bir rivayete de bir milyon Kişilik bir güçle, askerle bunların peşine düştü rivayet ediliyor. Tabii o günlerde, o dönemde firavun askerleri çok savaşçıymışlar, acımasız, gaddar zalimlermiş. E, Muhtasir Hami ise zaten silahsızlar kendilerde. işlerinde kadın var, çocukluklar var, hasta var, yaşlı var. Onlar savaşçı değiller, değiller. İşler Has-ı Musa kavmi Şiravun'u ordusunu karşı uzaktan görünce çok korktular ve dediler ki ya Musa inna le mudrekun. Bunlar bize ulaşmak üzere. Yakalılar bunlar bizi. Kale kella. has Musa cevap verdi. Hayır hayır dedi. Korkmayın dedi. Onlar bize ulaşamazlar. Şimdi burada bir incelik var burada. Bir peygamber imanına bakın. Böyle bir ümitsizlik anında. Çünkü önleri deniz. Hatta diyorlar ki ya Musa bak önümüz deniz, kızıl deniz. Önümüz deniz yollar. O anda denizde de muazzam bir fıtına kopmuş Denize dev dalgalar ses çıkararak deniz sanki kuduruyor o anda. İşte de binirsallı kavmi bu şekilde Kızıl Deniz'de Korkuzg önünde görüyorlar? Önlerinde deniz Araka'da Fir Ordusu gelişmiş bunlara. Artık ümitleri tükenmiş, her şey bitmiş. Korkudan titriyorlar. Hazmüster'den mana hiç cevap veriyor. ''İnne me'iye Rabbi'' e Rabbim benimle beraber bana Rabbim diye vahyetti, bildirdi. Oradan çıktı, ne doğru gidin diye. Seyhetti. Rabbim bize bir yol gösterir. Buradan kurtuluruz. Sakın ha korkmayın diyor onlara. Korkmayın. Rabbim benimle beraber. Rabbim bizi görüyor, bildiriyor. Her şeye Mevlamın gücü yeter. Yani hiç sarsılmayan bir iman tabii peygamber imanı. Böyle. O anda Rabbim şöyle buyuruyor. Feh'a Musa hemen Mevlam diyor. O anda biz Musa'ya vahiy ettik. Vahile ki Enidr bi asaikel bahr. dik asa denik ile denize vur Mevlam buyuruyor. Adetullah denir. Sünnetullah denir. Allah'ın koyduğu değişik değişik kanunlar, kurallar vardır. Bir, bütün insanları bağlayan kurallar vardır. Mesela denizde insan batacak. Allah'ın koyduğu kural vardır böylece. Yemir abimin koyduğu kurallar vardır ki Evliyada kerame denir, peygamberde muhrize denir. Ancak Rabbim yine araya bir sebebi koyuyor. Mevlam şeref buyurdu Musa Aleyhisselam'a ya Musa elindeki o meşhur asa ile, ile denize şöyle bir vur bakalım Mevlam buyurdu. Hazır Musa Aleyhisselam elindeki asa ile kızıl denize vurduğu gibi fen felaka sanki infilak eder gibi atar gibi Deniz ta bu sahilden karşı sahile kadar bir cadde yol oldu, böyle. yol oldu altı kuru. Ve Hz. Musa A.S. Allah'ın emriyle 12 yerinden denize vurdu. 12 kabileydi İsrail oğulları. Tabi tek yoldan geçip karşıya geçemezler. Arkadan firan gelecek. Bunun için öyle elemanları öle buyurdu. 12 yerinden vurdu, 12 tane karşı karşıya geçen bir yol oldu. Fikyanı külfürkün ketavdir azıyım. Her bölümü de Kocaman da büyük dağ gibi oldu. El azıyım, azametti, heybetti dağ gibi oldu. Allah koydu tabi bunlar. Kurallar Allah Teala mevlamız diye dinin yapar demek ki mevlam emi verdi Hazımuz Ali aleyhisselam asel dinize vurunca karşıan karşıya on iki tane yol oldu. Nasıl yol oldu ama tabii Kızıl Deniz öyle bir ufak bir nehir değil. En az sıvan yerleri 300-400 metreye buluyor Deniz'in. hatta Deniz'in çok daha derin yerleri iki bin metreyi geçiyor bile ya yani düşünelim ki 2000 bin metrelik bir derinlikte deniz açıldı yol oldu dümdüz etrafı oldu 12 parça oldu her parçası sanki kocaman bir dağ gibi işte dağ gibi oldu Musa Resim Hazretleri Mevlam emriyle girin korkmayın dedi ve Beni İsrail her biri girdiler denize girdiler ve yürüyerek ayakları ıslahamadığı gibi deniz altı çamur da olmadı bir birileri sıcak güneş vurdu oraya zaten ıslak iklimde Kızıldeniz ki Afrika Arabistan arasında Kızıldeniz, Hint okyanusundan bir koludur Kızıldeniz onlar kurucu oradan rahatça geçtiler Vezetne semmel ahirin Ondan sonra İbri'den Yaklaşık artık oraya Mevlam buyuruyor Yani Firavun askerleri de Buraya geldiler Hazreti Musa aleyhisselam Kavmi'l ümmet ile beraber Kısı denizi karşıya geçerlerken Firavun da Atlı üzerindeki askerleri Atlı Kısı kenarına geldiler Ve نجيye <hazır> Musa ve mevahı eşmaîn. Has Musa onunla birlikte kimler varsa hepsini melam bulduk kurtardık melam buyuruyor Karşı saile sağa geçirdik melam buluyor. Sümme <hazır> <hazır> ağrakdel âharîn. Onlarsa diğerlerinin üstüne melam buyuruyor boğduk buyuruyor Musa Resulullah ve kavmi Kızıl Denize girip de Bunlar karşıya geçme çalışırlarken önde Şiravun ordusu arkasında Kız sahiline geldiler. Baktı ki Şiravun Kız Deniz karşıdan karşıya yol olmuş. Döndük askerlerine bakın dedi. Benim dedi heybetimden yani kendisini haşa ben size Rabbinizim diyor kamile bakın diyor, deniz de bana açıldı, yol oldu diyor. Girin diyor Kamile Fakat askerler girme, korkuyor ama denize. Şirah'ın tabi, o daha çok korkuyor. Canım tatlı tabi kafirin. Ama Allah Teala bir şeyi dilemişse, o iş kesinlikle olacak. Ona hiçbir engel olamaz. Şiravun'un bindi at erkek atmış. Onlara aygı derler at diliyle. Erkek ataymış. O anda Allah'ın emriyle Hacı Aleyhisselam geldi. O da bir dişi ata Bana kısa derler atçılar. Bir kısa binerek Cevatül Salam ama tabii Şura onun Cevatül görmüyor fakat Şura onun atı erkek atı öndeki kısra diş atı gördü. Ne ikmesse Rabbi ona bir istek verdi ata dişine karşı tabii firatı da yürü at güçlü at heybetli at öyle ata binmişken işte gösteriş olması için. Bunun üzerine Firavun'un atı, o kişi atı kısa görünce, ona da bir istek içine geldi, onun peşinden düştü. Zebrahissalem atını denize sürdü, Firavun atı da denize girdi. Firavun ne kadar engelleme çalıştıysa, dizgin çektiyse de, ama atına hakim olamadı, at denize girdi. Firavun'un atı denize girince, Firavun'un üzerinde, Askerler de Şiravun kendi isteğiyle giriyor diye arkadan girdiler. Her yolda ona da girdiler. Amaçları çabucak karşıya geçip, tabi kudurlarınız kısa, mesafe değil, çabucak karşıya geçip, Musa Aleyhisselam'ı, ümmetin yakalanmak niyetleri. Ama el-Hşire buyuruyor, ثُمَّ اَغْرَقْنَ الْآخَرِينَ Hz. Musa ümmetini Mevlam buyuruyor karşıya geçirdik ama öbürlerini Firavun ordu da suya boğduk Mevlam buyuruyor. Yine Mevlam bir Şirah buyuruyor Yunus suresinde bu konuda yani asıl Firavun'un boğulması meselesi ve Firavun'un son anda korkudan İmana gelmesi ama o anda imanın kabul edilmesi olayı burada. Yani Haredi ye istiyor. Ümmitsizlik anında artık ölümü kesinleşti. Ölüm halinde, öleceğini bilir ki ölüm halinde ölümün her şeyi belirlemeden çıktı. O anda yaptığı iman Allah katında makbul olmuyor. İçin i̇şte Öğren bunu buyuruyor. Hatta ha. Edrekehül Gareku Mevlam buyuruyor Şiravun artık Denizin ortasına kadar geldi Tabi Korka korka Şiravun denizde yürüyor Çünkü dağlar Yüksek etrafı sanki Bir duvar ölmüş gibi Sudan duvar ölmüş gibi Şimdi Mucize nedir Bilmeyenlerin Şöyle aklına gelebilir Acaba bu olay nasıl oldu diye. Tabi şunu arz edelim. Allah için cilicalli bir güçlük yok tabi. Allah'a ta dediğini yaratır. Bugün bilimsel olarak da baktığımız zaman iki hidrojen bir oksijen atomu birleştirme ondan su medene geliyor. Yani bu atomlar değişikliği oluyorlar. Başka madde dönüşüyorlar. Madde dönüşüyorlar. Kimyasal birleşim oluyor. Su dönem madde merdine geliyor. Hiç yeryüzünde su diye bir şey yok iken veylem önce hava tabakı yaratmış. Gazlarımı atmış, Ya Rabbimin koyduğu bir kural onun doğrultusunda hidrojen oksijen atomları birleşiyorlar Allah'ın iradesiyle Allah'a teala'nın dilediği ölçüde dilediği bir halde birleşiyorlar ve bu iki atomun birleşmesiyle su denen madde meydana geliyor e, oksijeni hidrojen gazların atomlarını suya dönüştüren Mevlam suyu tekrar aynı atomu dönüştüremez Aşağı. Yani Allah neresi oluyor böyle şey. Allah'ın kötü kurallar bunlar tabii. Evet insanlar bunu yapamazlar. Acil insan yapamazlar bunlar. Böyle ki laboratuvarda laboratuvarlarda insanlar uğraşarak az bir suyu tekrar hidrojene, oksijene dönülmeye başarılı olsalar bile Tabii ki koca denizde böyle baştan başa hem denizin tamamı değil karşı karşı yapmak bunun insan için imkansız. Ama Allah Teala'nın gücü açısından baktığımız zaman tabii bunlar çok basit Allah katına geleceği hale İşte güzel mevlamız hidrojen, oksijen atomları mevlan birleştirerek su denen mevlen beni getirdiği gibi allah Teala irade ettiği anda Rabbim'in koyduğu bir düzen doğrultusunda demek ki su tekrar yine hidrojen oksijen'e dönüşebiliyor. Bu gelebiliyor. Sonra tabi suyun dağılmaması da atomlar arasında bir çekim gücü vardır. Rambu bu gücü biraz da güçlendirdi mi su dağılmaz da ben Ama tabi bunlar Allah kudreti açısından Olan işler bunlar. Firavun Kızıldeniz'in ortasına doğru gelince yavaş yavaş başlıyor. Su kap birleşme başlıyor beraber. Tam Firavun bakıyor. Firavun bakıyor. Zaten korka korka hep korkarak gidiyormuş. Firavun şuna bakıyor bakıyor. Su yavaş yavaş, yavaş, yavaş kavuşuyor. Su kavuşuyor. kavuşuyor Bilişiyor su. Artık boğulacak artık. Atın aşağıya iniyor. Korkudan bakamıyor artık yere kapaklanıyor. Sanki secde hali gibi. Ama alnını yere koymuyor. Secde hali gibi. Şöyle bakınıyor, Su kapılmak üzere. İşte allah Teala bize bunu bildiriyor. Hatta iza اَدْرَكَهُ لِقَارَكُ Gark boğulma. Gark hali ulaşınca, idrak edince, boğulma hali bunun başlayınca, Kale dedi ki şeravun amentü ben de iman ettim inandım dedi bak o ana kadar haşa Allah falan tanımıyor tabi peygamber tanımıyor hatta bunun da ötesini de ben sizin Rabbinizim diyor hatta en büyük Rabbinizim diyor haşa hatta ayeti okuyayım Kale ene rabbukumul ala bakınız diyor. Kale ene rabbukumul ala diyor. Ben sizin en büyük Rabbinizim diyor. Böyle. Bunu diyen kişi, bunu diyen kişi, yani en büyük Rab benim, ilah benim diyen kişi, ama tabi yere size geçmiyor ki bakınız. Denizde size geçmiyor, havaya size geçmiyor evvelse. Aciz insan, adi insan, ne ki artık boğmak üzere, su kaptan başlayıp kavuşma yaklaşınca attan aşağı iniyor yere kapaklanıyor korkuyor ve şöyle diyor tu, ben de inandım iman ettim neye? en nevşunay ki la ilaha illellezi amet bihi benü İsrail diye bakınız ben isadeli iman etti, o Allah'a iman ettim Ondan başka ilah yoktur diyor böyle. Yani ne ben aşağı ilahım diyor. Ne baş ilah vardır diye böyle. Birsa inandığı Hz. Musa'nın davet ettiği ki o yüce Allah Mevla ki ondan başka ilah yoktur, başka rab yoktur. Ben de o Allah'a inandım, iman ettim dedi. Ve ene minel müslümin ben de müslümanlardım müslümanlardanım ben de müslüman oldum ben de müslüman oldaydım. ben de Allah'a teşlim oldum dedi o anda ona şöyle denildi diyen de kuvveti rivata göre Hz. Cebrail aleyhisselam Cebrail aleyhisselam al Şimdi mi? Şu anda iman ediyorsun. ya Diğer Yavva Aleyhisselam böyle gülümseyerek ödedi. Alane şimdi mi? Şu anda iman ediyorsun. Vekat asayete kablü. Bundan evvel isyandaydın. Azgındın. Evvel. Allah peygamber tanımadın bundan eve. Kitap bir şey tanımadın. Haşa ben Rabbinizim dedin. Bir makamım vardı, sarayım vardı, köşküm vardı, yetkim vardı, ordum vardı. Ya asara keserim derdim. Öyle kendine güven, güvencem vardı. Ben de Rabbinizim izmim Peki şu anda ne oldu, Cebrail selam? Bir sen aldın bundan evvel şimdi iman ediyorsun boğulma halinde. Ve künte minel müfsidin ve sen yer Müfsit edin. Müfsit ifsa eden, bozgunculuk yapan, yani insanları sapıtıran, insanları taşapıta taptıran, insanları kendine tapındıran, Allah yolunda engel olan, Allah'ın emin yaşanmasına engel olan böyle, zulüm baskı yapan kişi. idin Şimdi ima ediyorsun. Dedi. Ve tabi, İmanı kabul edilmedi. Edilmedi. İşte bu ayet-i göre, bu ayet kerimeye göre, haleti yes diyor. Yes, ümitsizlik, Artın hayat ümidi kesildi. Kişi artık ölüm anında, son anlarında kişi, ölüm anında, hatta bazı belirtileri gördü kişi, o anda iman etse de, o kişinin ondaki imanı kabul edilmiyor. Edilmiyor. Nitekim Ebu Cehil de, öyle oldu Bedir'de, hatta Ebu Cehil da bir iman etmedi gene bile. Bedir savaşı bittikten sonra Hz. Mesud sahabeden, ilk Müslümanlardan, Mekke mühacirinden hapmeden dolaşıp Ebu Cehil'i arıyor. Nerede öldü kaldı bakan derden. Yerim Mesud yaralı bir halde ağır yaralı bir halde Ebu Cehil'i buldu. Zırla giymiş, başına muanzir giymiş iri yapı kenisi zaten cüzesi. Baktı ölü halinde. Hazreti Mesud ayağının göğsüne bastı. Bakan de işte, ölmemiş durumunda Ebu Cehil o le'in gözünü açtı, İbn i Mesud'u gördü, tanıdı. Şöyle dedi, Ey deve çobanı, yüksek yere çıkmışsın dedi. hazir İbn Mesud Mekke çobanlık çabanlık yapardı. Fakirdi, çabanlık yapardı kendisi. Ebu Cehil tabi o anda bile onurunu benliğini bırakmaya gene Ey deve yüksek yere çıkmışsın dedi göğsüne bastığı için ve sordu ne oldu durum savaş ne oldu tabi o da haber verdi elhamdülillah kazan derden dedi ki Ebu Cehil son anda o sahibine yani peygamberinize söyle ona şu anda daha öfkem azgınlaştı ona karşı dedi İlmesazı tabi başlığını bu sefer mecrü konuşmasını başlığını kesti başta peygamana getirdi ve durumu haber verince peygamber şöyle buyurdu Benim firavunum Musa'nın firavundan daha eşed dedi daha şiddetli korkmuş edeceği Çünkü Musa'nın firavunu ölüm halinde iman etti ama imana kabul etmedi Peygamberimizin firavunu Ebu Ceyl yani o firavun makamında Ebu Ceyl o ise Ölüm halde bile iman etmedi. Tabi etse de imana kabul edilmezdi. Şimdi muhterem sevgili derim kardeşlerim bundan bir ibret alalım. Şöyle ki ölüm her an başımıza aniden gelebilir. Ee, özellikle günümüzde tabi trafik kazarı oluyor. Yani başka bir şey olabilir, şu olabilir, bu olabilir İnsanın kalbi durabilir, her şey, tansiyon çıkabilir, beyin kanaması olabilir. İnsan Aiden tabi ölebiliyor. Kişi o anda ölüm anında binci olsa bile kişinin eğer daha önce Allah Korusun imanı yoksa, inancı yoksa ya da sapık bir ideoloji inanmışsa kişi. İslam'ın gerçek tevhid inancına yanmamışsa o anda inansa bile tabi fayda etmiyor. Bunun için inşallah Teala öncelikle her türlü sabıklıların kaçınalım. Yani. Önce bu şartı böylece. Çünkü önce kelime-i tevhidde nefih, olumsuzluk vardır. Yani la ilahe illallah bak. La bütün cinsini olumsuz yapan La ilahihizbila yoktur bakacak. İllallah ancak Allah. Önce nefi sonra ispat deniyor buna. Önce ne kadar sapıklık varsa, ne kadar puçuluk hareketleri varsa, ne kadar sabık inançta idulüjcler varsa, hepsini önce etmek kaldırıp atmak yani böyle. Kalpten bütün bunları çıkarmak. İllallah ancak Allah vardır. O birdir yani. Ondan başka ilah yoktur. Bir kişi yalnızca Allah dese de o kişiye iman etmiş sayılmıyor. İmana gelen kişi için. Mutlaka tevhid, akidesi inancı şarttır. Yani la ilahe illallah. Önce ne kadar ilahlık davasından bunlara varsa o bu taşıran varsa hepsi açacak kalbinden. Tabi her dönemde böyle çeşitli sapıklık hareketleri olur. Din karşıtı, ilaç karşıtı, görüşler, işte ideolojiler, rejimler böyle çeşitli çeşitli böyle kargaşılıklar olabilir. Ama iman nedir? Bunların hepsinden böyle sıyrılmak, bunların kalpten çıkarmak, onlara binsememek onları uygulamamak kişi illallah ile bunu kalbe yerleştirmek yerleştirmek kişi hayatında sağlığında bu imana kişi eğer inşallah kavuşursa o kişi Allah katında gerçek mümindir böyle bir insan aniden de ölse elhamdülillah o kişi iman artı geçmiş olur bir insan ahirete imanla gösterse ne olur? Her ne kadar günahları olsa bile günahları kabir azabı ile af olmasa. Çünkü kabir azabı aslında bir rahmettir. Allah'ın rahmetidir. Evet azaptır. Kul azap görüyor kabrinde. Ama aslında Allah'ın rahmetidir. Şimdi günahları eritiyor. Günah eritiyor böyle. Bir kişi kabriyede çektiği azap bile günahlarından arınamasa. Günah çok günah. Evet bazı günahlar da arındı kavrinde, Azap çektiği sürece arındı günahların bazısından. Ama günah çok arınamadı. Ne olacak? İşte mahşer yerinde o kızın güneş altında yanacak kişi böyle yanacak. Beyin yanacak, kavrulacak kalacak, dili sarkacak. kendisine çok sıkı suar olacak böyle, titreyecek, korkacak böylece. Şey. O kadar muazzam binlerce yıl hesaba çekilecek, yine günahından arınamadı. Çünkü cennete o durumda giremez ki, günahla cennete girilemez, huzur bulamaz orada. Temizlenmesi şart, günah pisliğinden şart. Bu defa. Araya Mevlam sırat köprüsünü koyuyor. Sırat köprüsü cehennem üzerine kurulacak. Baştan başa oradan geçirecek. Tabi günahı olmayan çabuk geçecek sırat köprüsüne. Bir şey anlayamayacak. Ama daha günahı olan kişi ne yapacak? Geçemeyecek. Günah yüküyle verecek. Ve cehennemde ancak günah yakar cehennem günahından tam arınan bir kişi cennemin içine bile girse onu cennemi yakamaz. Çünkü güneş başka bir şey yakamıyor. ancak günah işleyen organları uzuvları, günahları yakıyor. Bu defa ne olacak bu kişi? Mümin imamda ölmüş ama İslam'ı tam işleyememiş. Mesela namazını tam kılmamış arada kılmış, arada kaçırmış Hanım kısa başlı, açmış, başmış, şunlar bunlar. İşte alkol alınmış. Efendim yılbaşı bilet almış, kumada oynamış, şunları bunları yapmış. Haram yemiş, haram içmiş. Günahları var tabi kişinin. Bu defa Sart Köprüsü günahtan arındırma operasyonu Sart Köprüsü. Orada arınamadı. Çok daha çok günahı. Bu defa cehennemin çekim gücü onun içine çekecek. Eğer günah azsa onu cehennem çekemeyecek. Çekemeyecek ama yavaşlatacak. Yavaş yürüyecek, yanacak tabi. Eğer günahı çoksa cehennem çekim gücü onu içine alıp çekecek. O kişi günahından arıncaya kadar ateşte yanacak. Ama orada evli kalmayacak. Oradan çıkacak. Sadece. İşte bakınız şu kısa ömür için Gına işleme değer mi acaba? Yani sonuç belirli muhteremler. Kişi akıl duygusuyla ilerisini görebiliyor Evet göz ilerisini göremiyor. Göz yarını göremez muhteremler. Hatta göz şu anda uzağı da göremiyor göz. Yani gözün görüşü sınırlıdır. Ama akıl yarınları aşar. Akıl ...onlar yıl okul görebiliyor. Bir insan bu... ...akıl gözüyle baksa kişi... ...akıl duygusunun kişi... ...önüne baksa... ...kişi gericene baksa... ...insanın gelince ne var? Şu anda... ...genç olabilir... ...zinde olabilir... ...sağlığı, saat yerinde olabilir... ...işi, gücü yerinde olabilir... belki üst makam mevkidi olabilir... Yetkisi, metkisi, çevresi olabilir, ama bunlar geçici görüntüler geçici görüntü bunlar, geçecek bunlar. Akıl bunları görüyor ama bak, akıllarının görüyor. Gelmedi, akıl görüyor bunları. Özgör mesin. Ne var ileride? E eh, ömrü varsa önce dünyada yaşlılık dönemi başlayacak, yaşlılık, sonbahar gelecek. O saçları beyazlanacak, saçları beyazlanacak, beli bükülecek, dizinin dermanı gidecek, Organ, hayatı organlarındaki çalışma sistemi yavaşlayacak, arızlara başlayacak, yaşlık dönemi başlayacak, aksırık, öksürük, nefes ağırlığı... Ee, Damarda tıkanıklığı damar setliği, tansiyondur, şekerdir, kalplerdir, bebrektedir, şunlar, bunlar, arızları sallanma başlayacak. Nedir bunlar? Bunlar Rabbim ona o andaki son uyarıları. Kulum artık uyan kulum, uyan kulum. Son gün seni geldin. İşte sevgili kardeşlerim, tab bundan ötesi, malum, belirli verece, ölüm denen bir şey var bilim, teknoloji ne yaparsa yapsın muhteremler. allah Teala ölüme takdir etmiştir. Her insanın eceli ezeli yazılmış, takdir edilmiştir. Kimse bir nefes fazla alamaz. Alamaz kardeşim. Bunun için akıl sonucu görüyor. E, ölüm de her an gelebilir. Yani mutlaka yaşamak da şart değil, hastalık şart değil ölüm her an gelebilir bakınız ölüm anında şiravın bile şiravın bile iman ettim de ama kabul edilmedi peki sonra şiravın ne oldu kaldı mı kızıl denizde hayır kalmadı muhterem sevgili dinleyicilerimiz beylerim şirav yürüyor. sevgilillah fel yevme bir bedenike fel yevme bugün nünecike bir bedenike buyurdu Mevlam ya Firavun, seni işte bugün şu anda bedeninle cesedinle yani ruhsuz yalnız bedenini buradan çıkaracağım. kalmayacaksın su içerisinde balukasını yemeyecekler ne işin ne için diğer ordusu yüz binlerce askeri onlar boğulup her bir denizde kaldılar. Balıklara yem oldu her bir sorda. Oldular. Ama buyurdu Firavun'a senin bedeni, ruhsuz bedenini buradan denizden çıkaracağım. Yani karaya çıkacak. Karaya vuracak. Niçin? için? Liteküne limen halfeke aye. Bakınız. Liteküne senin beden olması için limen halfeke arkadan gelen ümmetlere ayeten bir ayet mucize olması için Mevlam buyurdu. Şimdi bakınız yani keşke tabi şu anda bize bütün dünya dinleyebilse imkansız yok tabi. Özellikle Hristiyanlar, Yahudiler şu anda bu sözümü keşke dinleyebilseler, onlara bu keşke duyurulabilse onlara. Ellerine kitaplar tabanlarında var. İncil adı altında, tel adı altında kitapları var. Onların kitaplarında bu Firavun'un sonucu olduğu var mı? Yok mu da. Neden tarif olmuş tabii, tarif olmuş yani değiştirilip bozulmuş, bozulmuş. Bakınız, Kuran ı Kerem'in Allah kelamı olmasının kesinliği işte bu ayet kerime yeter aslında beri Mevlam buyuruyor Firavuna, ya Firavun senin beden ruhsu bedenini sudan denizden çıkaracağım. Yani sade vuracaksın. Ama öyle olacak ki sahilde öyle bir kalacak ki sahilde hatta beden yan sürmeyecek arkadan gelen ümmetlere aradan asırlar sonra hatta binlerce yıl sonra arkadan gelen ümmetlere bu bir alamet olacak onlar bir ayet olacak bu. peki bu Kur'an böyle buyuruyor tefsimler. Yani aşağı yukarı bundan 1400 küsur sene önce bu ayet-i Resulullah peygamberimize Allah'tan geldi. Geldi. Yani Firavun'un bedeni suda kalmadı, denize kalmadı. Kalmadı. Sudan çıkacak, sahile vuracak, sahile kalacak, çürümeyecek, bozulmayacak, arkadan gelen ümmetlere. Yani bir Müslüman elhamdülillah bir ayet olacak. Ki Allah kelamı olduğuna dair Peki Şiravun peşinde böyle böyle mi oldu? Öyle oldu beni şey, Müslüman kardeşlerden bakalım. Bunu aşağı yukarı 200 sene kadar önce veya daha az bir zaman şu an tarihini, bazı İngilizler araştırmacılar, tabii Şiravunun, bazı Musa'nın Musa, Musa peşinden düştüğü, bazı Musa esirhanı kızınca karşıya geçtiği. Bu tarihe, bu herkesi bilmiyor böyle şey. Yani Hristiyanlar bunu biliyorlar, Musi'ler bunu biliyorlar. Kur'an'da böyle haber veriyor. Bu bir gerçek olduğu, dünyaca kesin kanıtlanmış bilen bir şey gerçek bu. Hatta, Has-ı Musa Kız Kızdeniz'in hangi tarafından geçtiği, yani Kızdeniz'in kuzeyinden, Süveyş e yakın bir yerden, noktadan geçti Musa Aleyhisselam Hazretleri. has Musa'nın kavmiyle birlikte, Kızıl Denizin hangi yerinden geçtiği, hangi yolu izlediği, kaç yer geç noktaları bunları bilmiyorlar dolayısıyla. İşte bir grup araştırmacı İngilizler bunu merak etmişler. Tabii vakti gelince onlar Rabbim bu yarı yarı göndere veriyor. Onlar bu işi oluyor, anda ehli olduğu için, onlar dünyada süper bir şey olduğu için İngilizler geliyor araştırmacılar. Hazır Musa'nın karşıya geçtiği sahil kıyısında araştırma yapıyorlar. Tabi onlar böyle bir firavun inan bilmiyorlar bulacaklarını ama. Bakıyorlar bir kumsal yumuşak tepede firavunun cesedini, bedenini buldular muhtemelen. Bak, buldular. Işte. Hatta aynen böyle secde halinde yani alın tam yere dokunmuyor. Böyle. Yapısı secde halinde firavunun bedeni Kızıl Deniz sahilinde, kumsal bir tepe içerisinde, kumla arasında düşünün. Ki Kızıl Deniz sahili ki dünyanın en sıcak bir bölgesi bölgesi. Ki oralarda o bölgede öyle abiyorum bir köpek leşinin kemikleri bile kısa zamanda şuruyu topa dönüşüyor böyle. Et düşünün böyle bir et. Alınan bir et eğer soğuk bir yerde bırakılırsa biraz daha dayanır. Hele buzluğa konduğu mu uzun zaman dayanabiliyor. Ama bir et hele yazın Ağustos ayında sıcakta kaldı mı hemen çabuk bozulur muhtemelenler. İşte benim de bunun gibi yani denizin bulunduğu yörede o çölde ekotar bölgesi tabi orada başta sıcak var böylece. Öyle olduğu halde aşağı yukarı ölümünden 3000 bin yıl sonra İngiliz herhalde bak Rabbim bunu onlara bu bunu, bunu bulduruyor İngilizler ne yapıyorlar Haslı Musa'nın Kısaca'ya geçtiği o yörede burası biliniyor o yörede araştırma yapıyorlar Kumsa bir tepe içerisinde hafif gömül olarak Firavun'un cesedini buluyorlar hem de tüyleri çürümemiş. Derisi dökülmemiş, eti çürümemiş. Çıplak o zeytinde. Tam çıplak ama. Önce buluyorlar. Ve şu anda Firavun'un bedeni İngiltere'de, Londra'da müzede teşkil ediliyor. Edilir muhtemelenler. Bakınız, kuran mucizesine bakın sevgili kardeşlerim. Allah için Celleşanı'ya ihtiya edelim. Böyle bir kitabımız var. Kur'an Allah kelamıdır. Ki haşa Hristiyanların iddia ettiği gibi eğer haşa sevgili peygamberimiz kendi kafasından Kur'an diye bir şey uydursaydı bunu ne bilirdi ki muhtemelen? Hatta bu olayı peygamberimiz ne bilirdi? Yani Firavun'un onun peşine düştüğünü Hasan Musa'nın böyle yaptığını onunla peygamberimiz ne bilirdi bak sevgili kardeşlerim? Kızıl Deniz ismini biliyorsunuz böyle kızıl yani kırmızı anlamına gelir. Hatta bazı denizlere farklı milletler değişik isimler verirler bunları. Farklı isimler verirler. Kızıl Denize her millet, her toplum mutlaka kırmızı anlamına gelen bir isim vermişler. Mesela Araplar ne diyorlar? Bahri Ahmer diyorlar Araplar. Bahri Ahmer. Ahmer kırmızı demektir. Kırmızı deniz diyorlar. Neden böyle diyorlar? Gece ay vurunca, ay vurunca gece deniz böyle kırmızımsı bir renk alıyor. Tuz oranı çok yüksek Tuz oranı da Kızıldeniz'in. Yani Kızıldeniz'in Tuz oranı çok yüksek. Onu öyle yaratmış tabiğim. Şimdi Kızıldeniz'de tabi akan dereli ırmaklar yok. Yani tatlı su gelmiyor Kızıldeniz'e. E. İlk de orada çok sıcak olduğu için çok sürekli buharlama var böyle. Yani su buharları uçuyor tabi. Buharları uçuyor bence E bunun tatlı su, dereli suyla gelmeyince ne yapıyor? Tuz oranı tabi sürekli artıyor. Artıyor. Hatta bir gün Cide'de bir işim vardı bir acele, biraz dolaşırken... ...baktım, yüzüm falan böyle, başım çok terledi... ...ciddi... ...hemen Kızıldeniz'in kıyısında, hemen kıyısında... ...ciddi... ...baktım, Kızıldeniz'e baktım şöyle... ...dedim, gideyim dedim ara... ...dedim, bir yüzüm falan terimi yıkayayım biraz... ...hafiflesin başım dedim... ...ocak ayı mevsimde... ...Kızıldeniz'e gittim, acaba soğuk mu? İlk defa tabi içine gireceğim... Başları ayaklarımı sıvadım. Yavaş girdim baktım. Ocak ayında ılık. Bayağı ılık. Yani gayet ılık. Deniz, kızıldeniz tabi sahil daha ılık. Biraz girebiliğim kadar girdim. Şöyle yüzümü, bizim başımı açtım. Kollarımı sıvadım. Yani aklımıza terimi yıkayacağım. Tabi ter tuzlu. Yakıyor gözlerimi falan yakıyor. Avuç aldım. Yüzümü yıkadım. Aa, baktım ki benim terimin tuzundan o suyun tuzu daha fazla tuzlu. Yani ben yıkadım şu ağzımı falan tabii o su geliyor. Terdeki tuz oranından onun suyu daha tuzlu geldi. Daha tuzlu geldi. Fazla yıkayamadım bile. Biraz tabii hafifim gelekendim. İşte muhterem sevgili kardeşlerim Kur'an bize bunu haber veriyor ve Kur'an mucizesi işte bu şekilde gerçekleşti bence. Şey. Gerçekleşti bence. Şey. Bugün yeryüzünde ne kadar semavi kitapları vardı iddia ediyorlarsa da Tevrat'ta, İncil'de şunlar bunlar ediyorlarsa hiç birinde bu konu yok Yok. Neden? Çünkü kul sözleri karışmış böyle. Bozulmuş. Aslına tamamen yitirilmiş, gitirilmiş gelen gelenler bir şey ilave etmiş, bir şey çıkarmış, ilave etmiş, çıkarmışlar. Artık Allah kelamı çıkmışlar. Tabi zavallı Hristiyan alemi, güya dinlerle övünüyorlar Hristiyanız diye. Ama gerçekten onlar sıp Hristiyanı ismiyle itiniyorlar. İsmiyle itiniyorlar Hristiyanlar. Böylece. Yaşamıyorlar ama böyle. ne yaşayacak ki? Kirsere bombaş. Kirsere gitmiyorlar. Neden? tatmamı yok ki işte şey. Sanki bir sahane. Orkestrı Şefi sanki papazda Böyle işte. İşte bunun için yani İslam'ı Kur'an'ın kıymeti bilelim sevgili kardeşlerim. biz Gelelim inşallah yine. Müzey'in sözüyle inşallah sonra doğru inşallah tefsirine. allah Teala bizlere işte Şirav'ın hazret Musa'ya isyan ettiğini, başkaldırdığını, ima etmediğini onun bu şekilde suda boğularak öldüğünü korku korka böyle. Asker abi öldürmelerimizi bilten sonra bizim öyle şöyle bir uyarı yapıyor güzel mevlamız. "Sekeyfe tetekuna in kefertüm" la diyor bakalım. "Sekeyfe <tettekune> in kefertüm" Eğer küfür ederseniz bakıyor küf, inki anlamına geliyor eğer size inkarçılık yoluna giderseniz, sapılık yollarına giderseniz, bu kısa dünya hayatında nefsin isteklerine boyun eğerek onları tatmin etmek için böyle isyanına giderseniz, inkar ederseniz nasıl sakınırsınız? Nasıl korunursunuz? Neden? Yevmen. Yevmen önünüze öyle bir gün var ki Allah diyor. Önünüze öyle bir gün var ki o günün dehşetinden o günün korku şeybetinden kendinizi oradan nasıl korursunuz? Nasıl korayabilirsiniz? Öyle gün ki Allah tarafından yürüyor Yec'alülü Vildan-ı Şeiba Vildan Velid'in çoğulu Vildan çoğuldur Sabi çocuklar, yani bebek gibi sabi şu anlamına gelir Vildan. Sabi çocukların bile o günü saçları ağracak korkudar o gün dehşetinden. Tabi sabi şunu ak vermez gerçi. Ak vermez ama demek ki o kıyametin kopma anı, kopma anı o kadar dehşet olacak ki sevgili kardeşlerim yani. Hayal gücüne sığmaz tabi bunu hayal edemeyiz de bu Düşünün ki o kocaman dağların kopacak O dağlar paramparça olacak dağlar. Paramparça olacak böyle. Yani kaya kopmayacak böyle şey. Bakın. Dağlar yerinden kopacak ve o dağlar uçu biren çarpışarak ince toz, duman gibi böyle kum günü olacak Sonra uçuş tamam dağılacaklar. Yani dünyanın aslı, esası değişecek. Dağ tepe kalmayacak. Yer kabuğu paramparça olacak. Dünya büyüyecek. Dünya başka bir dünya olacak. Başka düzen kurulacak. Kim yapacak bunları? Yaratan yapacak. Yaratan. Yani bir dilesin. Dilesin. Mevla dilediği anda Mevla bir kanun koyacak. Kanun koyacak. O kâme atomlar arası çekim gücü gitti mi işte atomlar ayrıldı ayrıldı böyle atomlar çekirdek çatladı mı ne olacak çıkacak enerji ne olacak ya bir atom bombası atılıyor bir yere bir şehri yok ediyor burada nasıl bir enerji ısı çıkıyor böyle şey ne oluyor hayat kalmıyor böyle. bırakalım canlı bitkiler de toprakta hayat kalmıyor can kalmıyor. Düşünün ki bütün atomlar böyle çekirdeği bir anda patlarlarsa böyle. Enerji dönüşürse bunlar ki sonra başka mı dönüşecekler bunlar? İşte Güzel Mevlam bizi uyarıyor Mevlam böylece. Ey insanlar Mevlam uyarıyor. Eğer dünyada imandan yoksun kalırsanız İslam'ı yaşamazsanız işte çağdaşım mağdaşım diye zaman zemin diye çevre mevredeye aldanırsanız, gafi olursanız, sabit çocukların bile o gün saçı ağracak korku, dehşet, heyecandan, azametinden, o günün o dehşetinden kendinizi nasıl korusunuz ki? Bela ya O gün insan soracak, eynel mefer, nereye kaçacak? Mesela defne olduğu kişi dışarıya kaçıyor sel olduğu insan yüksek yere kaçmaya çalışıyor insan, bir şey yapmaya çalışıyor. İnsan güneşten gölgeye kaçıyor gereğinde. O gün soracak insan, Ey vefer. Nereye kaçacaksın? Vela vezer. Hayır. O gün kaçacak bir mecih yok. Rabbi Rabbike yevme iznil müstakar. Allah buyuruyor. İlla Rabbike kullanacak Rabbine ancak istikrar kim dünyada rabbini bilmiş kim dünyada rabbine inanmış kim ki Allah arası düzeltmiş de dünyada yani Allah sevgisi onun gönlündeki tüm sevgileri aşmışsa kulun boyun eğmişse o günü kul böyle Allah diyeceği Allah sönücek Mevlam o kişiye korku da vermeyecek es sema bir mün -um bih Mevlam yürüyor. Yine kıyametten burada kışı bir örnek. es sema gök mün fatur un -um Paramparça olacak böylece bakınız. Yani dünya değil böyle bakınız. Yani işte mesela depremi belgede oluyor, kasabada oluyor, işte denizin altında okyanusunda oluyor, şurada burada oluyor, bir, bir sarsıyor biraz böylece. E, evler yıkılıyor icabında. O zaman dünyanın tamamı yani ası değişecek, madde değişecek. Atomlar çatlayacaklar. Başka madde dönüşecekler. Yani dünyada mı? Hayır, göklerde de var Yıldızlarda, ay güneşte yıldızlar olacak. Gökler böyle param parça olacak, yanacak gökler yanacaklar. Kâne va'duhum mefûlâ. Kâne oldu mı alam Olacak ya. Yani Şekün yerine böyle kana buluyor fil musikisiyle kana va'duhu Allah'ın bu va'di oldu mefula yine gelmiş oldu Yani olacak, kesin olduğu için öyle, ben bunu böyle vereceğim. Yani oldu, kabuline meğer bunu buyuruyor. İşte bir gün gelecek ki insanların sevdiği dünyaları başlara parçalanacak evde yıkılacak, işi bozulmuş, şunlar olmuyor, para bulup kalmayacak, beden de kalmayacak, dünyana kadar kalmayacak, kalmayacak. İnne hadi tezikirah. <Sessizlik> i̇şte bunlar bir, Allah tarafından bizlere tezikirah. Hatırlatma bunlar. Uyarı. Yani insan başıboş değil. O güzel Mevla soruyor, ya sebul insanı en yütreki seda İnsan insan der mi ki başı bırakılacak hesaba çekilmeyecek ölmeyecek kefeni giymeyecek insan öyle mi der Mevlam ın? bakınız ne mutlu öldü. firavun da öyle bakınız ki firavun gibi bugün yer üstünde değer alamıyor vardır. tam tek dikta her şeyin iki doğrasına çıkıyor böyle Verdiği emirler uygulanıyor böyle. Karşıların güç yok. İnsan ona secde ediyorlar. İnsanlar Rabbimiz sen için diyorlar kendisine. Tapındırıyor böyle. Böyle firavun. Öyle bir köşkü varmış ki koyuyor. Nil ne nehri? Altın höküm bakırız. Nil yani tamamen kapsamış. Bu kadar muazzam köşkü sarayı. Etrafı bağlı içerisinde. Aklına gelen istediğini yapıyor böyle şey. Öyle yapıyor. Bakın'ın ne olduğu sonucunda denize isterse hemen denize girdi. Deniz başladı. yavaşlar böyle kavuşma başladı. Böyle. Başladı. O zaman aczını bildi. Evet. O zaman bildi ki o da yaratılan bir varlık, karınca köpek gibi varlık kendisi de o zaman kendi diğerini anladı. Hiç olur anladı böyle. Hiç. Bir şey gücü yetmediği şey, şey, anladı. Anladı. İşte sevgili kardeşlerine bakınız Firavun da olsa Nemrut da olsa Şeddat olsa Ebu Cehil de olsa Ebu Leyf olsa Kimin ismi Ne yaşandı olursa olsun tabii sonuç Allah'ın Koyduğu kanun kuralı işte Veyla buyuruyor İnne hadi tezkire İşte Allah'tan bize bir Allah'tan bize bir hatırlatma Uyarı bizlere Yani sorumuz budur Fman şaat tehze ile Rabbi sebila. Fman şaat tehze. Kim isterse edinsin bakalım. İla Rabbi sebila. Kendisini Allah yolunda bir şey edinsin bakalım. Yani Allah yolunda kendini ona hazırlasın. Allah katında kendisine bir şey olsun bakalım. Yani kul dünyada. Allah'a barışsın. barışsin. Allah barışsın. Kul dünyada Allah Rabbini sevsin Ona gönlünü versin. Kul dünya Allah Teala'ya teslim olsun. Peki Allah sevgisi nasıl bir şey acaba? Tatlı bir şey mi acaba? Tabi önce bir maddi örnek vermek gerekiyor. çok ah buyurun ama öyle ki işte var ki köpeği seviyorlar mesela. Hatta evinde köpek besleyen insanlar varmış ben görmedim gözümle. Ve öyle daha gitmem de. Şunu söyleyen muhteremler eğer bir yerde köpek varsa o eve melek girmez böyle. Melek girmez. Tabii kaz girerler girerler mecburunda. Azal melekleri girer. Azal girer. Ama Rahmet oraya girmezler Allah korusun böyle şey. Şimdi öyle kişi var bakınız, köpek besliyor evinde, onda bir köpek sevgisi var. Yani köpek seviyor da böyle. Kucanı alırmış efendim, ona özer mama alırmış, köpeğini sevmek severmiş. Neden böyle yapıyor? Demek ki o zavallı gafil kişi köpek sevgisinden bir haz, lezzet, zevk duyuyor demek ki bana şey. Tabi bunun gibi eşyayı seven de var, parayı seven de var, güzel giyinmeyi, süslenmeyi seven de var, şunu seven, bunu seven de var da var. Yeme içmeyi seven de var. Peki her sevginin bir tadı, lezzeti var mı? Var tabi. Bunlara nefsane diye böyle, ruhu değil böyle. Bedensel yana bunlar. Nefsel bir tadı var. E Allah'a sevginin tadı olmaz mı? Muhtemelen kardeşlerim tabi var. Bu da nedir? Ruhsal da ruhsal böyle. Onu gönül duyar böyle şey. Işte. i̇şte Allah sevgisinin gönlünde olan kişiyi Allah yolunda binbir bir da verir böyle şey. Işte. Binbir canlı verir böyle şey. Işte. Bakınız Mekke müşrikleri şiş, müşrik halinde. Şik hali onlarda böyle. Putlara tapına. Taşlara tapına yani. Alkolün bağımlısı olan, kumarın bağımlısı olan, aşağı fuhuş erkek kadınlar. Baskı, zulüm, ahlaksızlık, özellikle merhametsizlik böyle. Yani kendi öz kızını topar, diri diri gömecek kadar. Hatta sahabeden biri, hep ağlar, müstürük ağlarmış sahabeden birisi sahabe. Yani peygamber zamanında iman gelmiş, Tabi önce müşrik halindeyken kendi sürekli ağlarmış. Arada bir durdu ağlarmış. Bana soruyorlar neden ağlıyorsun? Ne derdin var? Ne var? Bakın nedir sevgili kardeşlerim? Önce bir ah çekiyor. Ah! Peygamberimiz gelmeden önce ben de diyor o cahiliye döneminde o karanlık dönemde alkolüktüm, şuydu buydu böyle şey. Işte. Putperestim böyle diyor. Ondan kaynaklanan, yani imansızlığıtan kaynaklanan bir merhametsizlik, acımasızlık, işte bir gaddalik, zulüm, zalim bir vardı böyle diyor. Ve o dönemin diyor, o çağın diyor, adetine uyarak diyor, ben de diye kız çocuğumu diyor, kuma diri diri gömmeye karar verdim diyor. Öyle yapanırmış Mekke'nin dışına gitmiş... ...kanın almış... ...mekke'nin dışında... ...kızını gömece bir yerin çukur açmış. Sonra eve geliyor... ...kıza diyor ki... ...kızım gel gezmeye götüreyim. Kız da... ...babasını çok severmiş. Babacıkmış kıza galiba. O kadar babasını severmiş. Şimdi babası da kızın seni gel biraz gezdireyim. deyince... ...kız o kadar seviniyor... ...babası elini tutuyor babacığım böyle yarım verme konuşuyor babası ile kız konuşuyor alıyor elinden kız böyle diye yürürken oynuyor babası elinde bir elinde. ama ben diyor kızımı diyor gözüm görmüyor diyor o küfürden gelen zulümattan gelen diyor katı kalbim gaddar kalbim diyor hiç kızıma diyor bakamadım böyle diyor ta ki Kazı Çukur'un başına geliyorlar Kızın diyor baba kıyamış çukurunda var diyor kıza. Kızağa şekilde böyle bakarken kızına arkadan bir tekme vuruyor. Kızına çukura at, at, atarken hatta kızını çukura atmadan önce bakmış ki biraz toprak kaymış. Biraz açması gerekiyormuş. Alıyor kürene açarken açıyor kuyu tek dışarı çıkınca üst başı tozlanmış. O zavallı yavrusu babacığım, bak diyor başına toz almış diye, o kıza babasının pantoları neyse giyirse onların elini temizliyor. Babasının tozunu kumuna kumunu silkelerken, öyle yaparken bak bakalım kızım düşüne diyor, diyor. Kız böyle bakarken arkadan bir tekme vuruyor. Kızını çukura atıyor. Kardeşi. Kızı babacığım, babacığım diye kızı ferda başlıyor. Ağlama başlıyor kızdan. Babacığım düştüm. Kız iyi Demek ki babasını ittirdi bu tekmur dedim belki ya. Kız sen kendi üç diyor. Babacığım kurtar beni. Babacığım kurtar düştüm ben derken ağlarken üzerine köyler toprak kum atıyor. Kız orada bağırarak ölüyor. Tabii zamanla Ehram'da peygamberimizin gelmesiyle hidayet nuruna erişiyor, İslam'a geliyor. Kavrulununca içine muazzam bir şefkat, sevgi, muhabbetler, insanlık hali geliyor ve arada bir kızının bu dramını hatırlayınca oturun böyle sessiz, hüngür ağlamış böyle şey. İşte sevgili kardeşlerim elhamdülillah bize müellam İslam'ı verdi Bize müellam bu Kur'an-ı Kerim nasip etti Bunun diğerini bilelim. Bilelim kıt kardeşlerim böylece. İslam'ı inşallah yaşayalım böyle. Allah sevgisini yerşanı gönlümüzün tacı edelim böyle. gönlümüz o sevgiyi dolduralım. Güzel Mevla'yı sevelim. Çünkü diğer bütün sevgiler hep geçici muhtemelen. Hep geçici diğer sevgiler. Bir anlık böyle. Bir anlık böyle. Şey. Abi yürün sevgisi. E köpek ölecek. Ne oluyor yürün köpek? Tabi süreyecek. Tüyü dökülecek. Deri sökülecek. Etleri kokacak. Pis kokacak. Et de kuruyacak, kemiği İşte bak geçici bir görüntü muhtemeldir. Kişi bir şeyi çok sevebilir, ama o çek ne olacak? Mutlaka kuruyacak, sararacak, solacak, toprağa dönüşecek muhtemel kardeşler. Çevremiz insanlar da böyle işte. İnsan birisini sevebilir, insan da insanın putlaştırabiliyorlar verebiliyorlar bayılsınlar böylece. Ama sonuca bak insanların tapındığı. İnsanları putlaştırdık kişilerin ne oluyor? Onlar da ölüyorlar. Onlar da öldüler. Onlar da şişirip bir leş oldular. Onlara toprağa dönüşüyor bunlar da. Peki insan diye bunlarla oyalansın? Hep geçici görüntüler Nedir bu dünya? Bu dünya kiünlerin fesal alemi diye böyle. Oluşum, bozum alemi. Oluşum, bozum alemi. İşte toprak maddeleri atomlu elementler Allah'ın koyduğu bir kural kanun düzen doğrultusunda bir oluşum olur. Böyle. İşte i̇nsan olur, hayvan olur, çiçek olur, yeşillik olur, olur ama yine fesat bozulma böyle. Yani toprağa dönüşür, dönüşü dönüşür, dönüşür. Bizim bedenimiz aynı bu kanun kurallara tabi. O halde insan ancak akıl yani bir gerçek bir akıl, düşünen bir akıl, ilerisinden bir akıl ne yapar? Allah'tan başka bir geçici görüntüye gönlünü bağlayamaz ki muhteremler. Gerçek akıl sahibi Allah'tan başka bir şeyin izinden peşinden gidemez ki, bir ideolojiyi bir şey kişi putlaştıramaz ki, efendim çağlaşık masalındaki işte aldanamaz ki, dedi ki çağlaş, aynı dünya, aynı dönüyor ben. Aynı güneş sistemindeyiz ben. Değişen ne var ki böylece? Hangi ilahiye kanun değiştirildi böylece? Hangi kural değiştirebiliyor? Allah'ın koyduğu kural dengi düzen devam ediyor işte böylece. İnsanlar da gelip gidiyorlar, çekiziyorlar. Sorumuz da belli. Ne gerekiyor? Allah yolunda bir şey edilmek, edinektedir. Allah Teala'yı sevmek, o güzel Mevla'mıza kul olmak. Mevla'ya kul olmak ki yerken onun emrinde ki Mevla buyuruyor eşemsü Eş vel kamerü vel nücümü müstaharatın bir emri Mevla, bir dünyada ayda güneşte ve bütün yıldızda galakseler Allah'ın koyduğu kanunlara tam teşhidmeler Allah böyleymişler. Allah'ın kesin denetiminde Allah'ın emir hakimiyetinde bütün kainat bir zerre başıboş değil. Bir hücremiz başıboş değil. Böyle. Hücremizi de yaratan, hücreden organları oluşturan evet, organlar aynı cins hücrelerin bir toplumu böylece. Hücreler akıllı, bilinçli varlıklar mı? Onların topluluğuna bir organ yapıyorlar. E buna kim inanır ki Hücre yaratan, onları yönlendiren kim? Sevgili kardeşlerim, bunun için Mevlam bir sıra buyuruyor. İnne hadi tezikirah. Bu bir hatırlatma Allah'tan böyle. Bir uyarı. Ölüm gelemeden önce uyanma muhtemelen. Uyanma. Allah yoluna girme celişanü. Allah emir buyruğuna tisim olma. O güzel Mevlam'ın aşkına tatma. De, i̇badetlerin de ruhsal zevkine erme. Ermebence. O namazda ne ziyaret bu namazda? O el bağlamı Allah yolunda. Allah huzuruna seyirciğe kapanı muhtemelenler. Okunan Fatiha'da, Besme'de, de, Sırabaş şeriflerde ne ruhsal ziyaret bu var. Allah için kul okumada, Kur'an dinlemede, Allah'ın ismini zikretmede kul Allah dedikçe kul ilah ilahe illallah'' dedikçe, gönülden böyle, bilinçli denişe bunların ne tatları var, ne ruhsal fiiz var bunların böyle şey. İşte kişiyi olgunlaştırır, gönlü açar, gönlü nurlaştırır, o gönldeki sıkıntı gider, darlık gider, buralım gider. Kişi, gerçek kişiliğini bulur, kişi insanın makamı ulaştırır böyle, ulaşır. İşte Hz. Ömer'le Neseb-i Besin için ümmet-i Muhammed'e bütün insanlar Rabbinin neseb-i Besin'e. Bu gerçeği görmek. oldu emanet onun inşallah. Lilla ta'ala Fatiha.